Açık Radyo, Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Dergimizin teknolojinin karanlık yüzü e, sayfasında tekrar birlikteyiz. Murat'cığım e, ben bu hafta zannedersem bugünlerde çok güncel olan bir konuyu işlemek istiyorum. Çünkü mail ile bana bile bu konuyla ilgili bir uyarı geldi. Hmm, e, nedir? Şimdi istersen bana gelen mailin ilk başlığını okuyayım. Şöyle yazmış bir arkadaşımız. Belki duymadınız, X Bankası'ndan geliyor gibi görünen bu mail kesinlikle aldatma amacıyla hazırlanmış. Verilen linkteki bilgileri kesinlikle doldurmayın hesaplarınıza giriyorlar ve sizin adınıza işlem yapıyorlar. Tanıdıklarınızda uyarırsanız iyi olur diye. Sen <gülüyor> dersem bu artık bilgi güvenliği konusunda birbirlerini ikaz etmeye başladı insanlar ne kadar bu hoş şey. Mi? Evet. evet.